Üç Masalları. Leydi ve Aslan. Evvel zaman içinde üç kızı olan bir tüccar vardı. Kızlarını çok seviyordu. Özellikle de en küçük kızı Amelia'yı. O göz bebeğiydi. Bir gün işi gereği uzun bir yolculuğa çıkarken kızlarına ne hediye istediklerini sordu. Ben güzel bir inci takımı istiyorum. Ben ışıldayan bir elmas set istiyorum. Sevgili babacığım, ben güzel şakıyan bir bülbül istiyorum. Pekala çocuklarım, eğer bulabilirsem hediyelerinizi getireceğim. Kızlarına veda etti ve yola çıktı. Tüccar büyük kızına inci, ortanca kızına da elmas satın aldı. Her yerde şarkı söyleyen bülbül aradı ama bulamadı. Canı çok sıkıldı. Çünkü Amelia en sevdiği kızıydı ve onu üzmek istemiyordu. Bülbülü ararken bir ormana geldi. Yanında uzun bir ağaç olan müthiş bir kaleye gelene dek yürüdü. Ağacın tepesinde güzel bir bülbül duruyor ve güzel nameler şakıyordu. Ah seni tam zamanında buldum. Şu ağaca çık ve o bülbülü kızım için al oradan. Hizmetkar ağaca yaklaşmak üzereyken ağacın arkasından bir aslan fırladı ve öyle kükredi ki ağaçtaki yapraklar titredi. Bülbülümü kim çalmaya cesaret eder? Seni yiyeceğim hırsız. Özür diliyorum güçlü aslan. Koşun senin olduğunu bilmiyordum. Lütfen canımı bağışla. Hatağım için sana yüklü bir tazminat vereceğim. Eve döndüğünde göreceğin ilk kişiyi bana vermeye söz vermezsen hiçbir şey seni kurtarmaz. Bunu kabul ediyorsan canını bağışlayacağım ve sana kuşu vereceğim. Ama ama ya kızım amelayı görürsem? Endişe etmeyin efendim. İlla ilk göreceğiniz kızınız olacak değil. Bir kedi veya köpek de olabilir efendim. Tüccar buna ikna oldu. Bülbül'ü aldı, aslana söz verdi ve evine döndü. Tüccar evine geldiğinde en küçük kızı Amelia koştu ve ona sıkıca sarıldı. Bülbül getirdiğini görünce çok mutlu oldu. Tüccar ise mutsuzdu ve ağlamaya başladı. <gülüyor> Sevgili Amelia, bir bedeli oldu. Aslan Prens'e gördüğüm ilk kişiyi ona göndereceğime söz verdim. Ona gittiğinde... Seni paramparça edeceğinden korkuyorum kızım. Tüccar olanları kızına açıkladı. Ah baba, söz sözdür ve yerine getirmen gerekir. Aslan Prens'e gitmeliyim. Hayır, lütfen seni öldürecek. Kaderimde yazılı olan değişmez. Bize öğrettiğin bu değil mi baba? Tüccar afallamıştı. Endişe etme babacığım. İçimden bir ses iyi olacağımı söylüyor. İç ses her zaman haklıdır. Bunu da bize sen öğrettin. Ertesi gün Amelia ormana doğru yola çıktı. Babası ve kız kardeşleri onu uğurlarken gözyaşlarına boğuldu. Umarım aslan prens ona iyi davranır ve küçük kardeşinizi yeniden görebilirsiniz. Aslan aslında büyü yapılmış bir prensdi. Aynen himayesindekiler gibi gündüz güçlü bir aslandı. Geceleri ise insan formuna bürünüyordu. Amelia ormana ulaşınca dostça karşılandı. Aslanların öncülüğünde altın bir arabayla kaleye götürüldü. Amelia kaleye girince onun için birçok hediye taşıyan bir grup aslan tarafından karşılandı. Hoş geldiniz güzel kraliçem. Babanızın sözünde durduğunu görüyorum. Onu ilk görenin siz olmasına çok sevindim. Çok güzelsiniz. Eşim olmanız beni onurlandırır. Beni çok gururlandırdınız ama mutluluğunuzu paylaşamıyorum. Çünkü maalesef siz aslansınız. O anda pencereden süzülen ay ışığı içeriği doldurdu ve aslan prens mucizevi şekilde yakışıklı bir prense dönüştü. Ben aslında prensim. Gündüz aslana dönüşmemize neden olan bir büyünün etkisindeyiz. Amelia gülümsedi. Çok mutlu olmuştu. Aslan prense aşık oluyordu. Amelia prensle evlenmeyi kabul etti. Hemen çok görkemli bir düğün yapıldı. Birlikte mutlu yaşadılar. Aslanlar gündüz uyuyor, gece boyu ayakta kalıyordu. Bir gün aslan prens ona yaklaştı ve şöyle dedi... Yarın babanın evinde bir kutlama var. En büyük ablan evleniyormuş. Eğer istersen aslanlar sana eşlik edebilir. Bu çok güzel olur. Babamı görmek için can atıyorum. O halde hemen aslanları çağıracağım. Seni oraya çok ihtişamlı şekilde götürecekler. Ama prensim, yalnız gitmeyeceğim. Sen de benimle geleceksin. Kraliçem, bu çok tehlikeli. ''Bana azıcık da olsa gün ışığı gelirse bir güvercine dönüşürüm ve yaklaşık yedi yıl uçmak zorunda kalırım.'' ''Merak etme prensim seni güvende tutacağım ve gün ışığından koruyacağım.'' Ve bu şekilde prens ve prenses düğün için yola çıktı. Tüccar ve kızlara ameliyi gördüklerine ve aslan prensle evlenmesine sevindiler. Aslan prensi sevgiyle karşıladılar. Prenses duvarları kalın büyük bir salon yaptırdı. İçeri hiç gün ışığı sızamıyordu. Meşaleler ve mumlar yakıldığında aslan buraya çekiliyordu. Ancak odunlar taze olduğundan insanlar ellerinde meşaleler ve ışıklarla düğünden döndüğünde küçücük bir çatlak oluştu. Bir saç deli kalınlığındaki ışık huzmesi, aslan prensin saçına düştü. Saniyeler içinde aslan prens güvercine dönüştü. Amelia döndüğünde orada tünemiş beyaz bir güvercinle karşılaştı. Önümüzdeki yedi yıl boyunca uçmak zorundayım. Her yedi adımda bir beyaz tüylerimden birini düşüreceğim. Onları izlersen beni kurtarabilirsin. Prenses Amelia beyaz güvercini takip etmeye başladı. Her yedi adımda bir düşen tüyleri ona yol gösteriyordu. Aradan yedi yıla yakın zaman geçmişti. Amelia hiç dinlenmeden beyaz tüylerin peşinde koşuyordu. Ah, yedi yıl neredeyse dolmak üzere çok mutluyum. Yakında sorunlardan kurtulacağız. Ama Prenses Amelia ve prensin özgür kalmasına daha çok vardı. Bir gün beyaz tüy görmemeye başlayınca Amelia endişelendi. İnsanın bana bir yardımı dokunmaz. Prenses Amelia ağaca tırmandı ve güneşe seslendi. Ah güneş, vadilerden dağların zirvesine, tarlalarda, madenleri her yerde parlıyorsun. Beyaz güvercinimi nerede bulabileceğimi biliyor musun acaba? Hayır küçüğüm, beyaz güvercini görmedim. Ama bu küçük kutuyu al. Çok zorda kalırsan bunu kullan. Çok teşekkür ederim. Prenses Amelia karanlık olana dek prensini aramaya devam etti. Ay gökyüzünde belirince aya gitti ve sordu. Ah güzel ay! Gece boyunca parlıyorsun. Tarlaların üstünde, ormanın üstünde. Uçan bir beyaz güvercin gördün mü acaba? Hayır görmedim. Ama şimdi bu yumurtayı al ve çok zora düştüğünde bu yumurtayı kır. Prenses Amelia aya teşekkür etti ve prensi aramaya devam etti. Gece rüzgar çıkınca rüzgara sordu. Ağaçların, yaprakların arasında esiyorsun. Beyaz bir güvercin gördün mü acaba? Beyaz güvercini gördüm. Hazar denizine uçtu. Orada aslan biçimine dönüştü. Güçlü bir ejderha ile savaşıyor. Büyünün etkisinde olan Asteria adında bir prensesle şu sihirli değneği al. Hazar Denizi'ne git. Ejderhaya doğrult ve Abra Kadabra de. O zaman aslan ejderhayı yenebilecek ve ikisi de insan biçimine dönüşecekler. Sonra devasa kanatları olan kızıl bir akbaba göreceksin. Hazar Denizi'nde yaşar. Sevgili prensinle onun sırtına binin. Sizi denizin üstünde taşıyacak. Sihirli değneği okyanusun ortasına gelince aşağı bırak. Değnekten hemen uzun ağaçlar çıkacak ve Kızıl Akbabaya denizi nasıl aşacağını gösterecek. Amelia rüzgara teşekkür etti ve yola çıktı. Hazar denizine ulaştığında Aslan Prens'i ejderha ile mücadele ederken buldu. Hemen sihirli değneğini çıkardı ve ejderha'ya dövü tuttu. Abrakadabra! Sihirli değnek ejderhaya hemen etki etti ve ejderha yere düştü. Aslan Prens pençesini ejderhanın kafasına koydu ve anında insan formuna dönüştü. Ejderha da insana dönüşmüştü. Prenses Asteria'ydı. Tam serbest kalmışlardı ki Prenses Asteria Aslan Prens'e baktı ve ona aşık oldu. Hemen ona bir büyü yaptı. Prensi kollarını aldı ve mucizevi şekilde ortadan kayboldu. Hayır! Prenses Amelia sevgilisi prens için ağladı ama hemen sonra yumuşak bir rüzgar esti ve ona cesaret verdi. Rüzgar nereye eserse oraya gideceğim. Güneş ufukta doğup battığı sürece yola devam edeceğim. Prensimi bulana kadar onu her yerde aramaya devam edeceğim. Kızıl Akbaba'nın sırtına atladı ve rüzgar yönünde ilerledi. Rüzgarın kesildiği yerde bir kale görünceye dek yola devam etti. Amelia prensin orada olduğunu anlamıştı. Kızıl Akbaba'ya teşekkür etti ve kaleye girdi. Krallıktaki insanlarla konuştu. Ona prensesle prensin düğünü için yapılacak büyük kutlamalardan bahsettiler. Tanrı yardımcım olsun. Tam o sırada Amelia ona güneşin verdiği küçük kutuyu açtı. İçinden güzel bir elbise çıktı. Güneş kadar güzeldi. Ayın verdiği yumurtayı kırdı ve içinden altın bir tavuk çıktı. Kaleden içeri üstünde elbise, elinde altın tavukla girdi. Herkes hayretler içinde ona bakıyordu. Müstakbel gelin de adeta büyülenmişti. Prenses Asteria Amelia'nın elbisesinden ve altın tavuktan öyle etkilenmişti ki hemen ona doğru yürüdü. Bu elbise muhteşem görünüyor. Tavukla elbisesi senden satın almak isterim. Alabilirsin. Ama karşılığında damatla bu gece odada konuşmama izin vermelisin. Prenses Asteria emin değildi. Ama elbiseyi ve tavuğu öyle ısrarla istiyordu ki sonunda razı oldu. Gece ilerleyen saatlerde Kahya'dan aslan prense uyku hapı vermesini istedi. Yakınlarında duran prens fısıltıları duymuştu. Kahya'ya ne konuştuklarını sordu. Kahya, prense o zavallı kız odasına geleceği için içkisine uyku hapı koymasını emrettiğini itiraf etti. İçeceği hazırla ve yatağımın ucuna koy. O gece ay parlaktı. Prenses Amelia prensle konuşması için odasına götürüldü. Bu arada aslan prens uyuyor numarası yaptı. Son yedi yıldır sen dünyayı dolaşırken peşinden ayrılmadım. Güneşe, aya ve dört rüzgara gittim. Seni aradım. Ejderhayı yenmene yardım ettim. Şimdi ise sen beni unutuyor musun? Hemen sevgili karısının sesini tanımıştı. İlk kez gerçekten özgür hissediyorum. Her şey bir rüya gibiydi. Prenses Asteria bana seni unutmam için bir büyü yaptı sevgilim. Ama sevgin sayesinde o büyü bozuldu. Ah prensim! Seni bulmak için dünyanın öbür ucuna gittim. Seni tekrar kazandığım için çok mutluyum. Acele edelim. Büyücü prenses bizi bulmadan buradan çıkalım. Prens ve prenses hemen kaleden sıvıştılar. Prenses Asteria'ya yakalanmaktan korkuyorlardı. Kızıl Akbaba'ya bindiler. Akbaba onları Hazar denizinin üstünden ormandaki kalelerine kadar götürdü. Evlerine ulaştıklarında tüm aslanlar insana dönüşmüştü. Hep birlikte kutlama yaptılar. Aslan Prens, Prenses Amelia'ya müteşekkirdi. Onu çok sevdi. Çünkü onun kararlılığı ve iradesi sayesinde sonunda hayatlarında mutluluğu bulmuşlardı.